Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Fukushima'da radyasyonlu su taştı. Japonya'nın patlayan Fukushima nükleer santralinde bir depolama tankının aşırı derece doldurulması yüzünden radyasyonlu su sızıntısı olduğu bildirildi. Fukushima'yı işleten TEPCO şirketi, görevli işçilerin düzgün olmayan taban yüzünden eğri duran tankın kapasitesini doğru hesaplayamadıklarını kaydetti. TEPCO, 430 litre kadar suyun tanktan taşmış ve büyük okyanusa karışmış olabileceğini belirtti. Fukushima santralinde 2011 yılındaki deprem ve ardından gelen tsunaminin yarattığı tahribat yüzünden sık sık sızıntılar meydana geliyor. En büyük sızıntılardan biri Ağustos ayında olmuştu. TEPCO, santralin çeşitli noktalarında yüksek düzeyde radyasyon taşıyan en az 300 ton su sızıntısı olduğunu saptamıştı. Sonuncu sızıntıda 2 Ekim günü geç saatlerde ortaya çıkarıldığı TEPCO yetkilisi Masayuki Ono özür dileyerek açıklamak zorundayız ki bugün tanklarımızda yeni bir sızıntı meydana geldi dedi. Japon hükümet yetkilisi Yoshihide Sugo TEPCO şirketinin nükleer santraldeki sızıntıları önlemede başarılı olamadığını santralde sızıntı olmaması gerektiğini kaydetti. Elektrik üretiminde özgürlük tekrar başladı. Rüzgar ve güneş elektriği yatırımlarına hız verecek yasal düzenlemeler resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren düzenlemeler şahıs, şirket ve çeşitli toplulukların 1 megawatt kurulu güce kadarki rüzgar ve güneş elektriği sistemlerine yatırım yaparak elektrik üretim lisansına gerek duymadan ihtiyaçları olan elektriği bu kaynaktan üretmelerine fazlasını ise satmasını mümkün kılıyor. 30 Mart 2013 tarihinde yürürlüğe giren 6446 sayılı elektrik piyasası kanunu ile lisanssız elektrik üretimi yatırımları için belirlenen 500 kW'lık kurulu güç sınırı 1 MW'a çıkarılmıştı. EPDK tarafından 7 Mayıs 2013 tarihinde elektrik dağıtım şirketlerine gönderilen bir yazıda ise bu durum hatırlatılırken yeni duruma uygun ikinci mevzuat çalışmalarının tamamlanmasına kadar dağıtım şirketlerinin bu alandaki yeni yatırım başvurularını kabul etmemesini istemişti. Lisansız Elektrik Üretimi Derneği Başkanı Yalçın Kıroğlu ise düzenlemelerle elektrik tüketimi yüksek olan sanayi tesislerinin, güneş panelleri ve rüzgar türbinleriyle ile kendi elektrik üretimlerini yapabilmelerinin önünün açılmasını sağlandığına ve şimdiye kadar tüketici konumunda olan halkın Artık üretici konumuna geçmesine sağladığına dikkat çekti. Kıroğlu açıklamasında halihazırda hazırda 250 megawatt kurulu gücün lisanssız elektrik üretimi başvurusu yapıldığını hatırlatırken, şimdiye kadar yapılan 980 başvurudan 659'unun olumlu sonuçlandığı bilgisini verdi. Yalçın Kıroğlu düzenlemelerin yürürlüğe girmesi sayesinde yatırım başvurularının toplam kurulu gücünün ağırlığı güneş elektriği projeleri olmak üzere 2013 sonuna kadar 1000 megawatt, 2014 sonuna kadar ise 3000 MW seviyesine yükseleceğini öngördüklerini sözlerine ekledi. Çanakkale boğazı mercanları koruma altına alınacak Bozcaada kaynaklı Adaposta gazetesinin haberine göre UNDP GEF tarafından açıklanan Yeni Dönem Uluslararası Projelerinde Çanakkale Boğazı Mercan Projesi desteklenmeye değer bulunan projeler arasında yer aldı. Projenin içeriğinden bahseden proje danışmanı Doktor Barış Özalp yaptığı konuşmasında mercanların boğazın biyolojik çeşitliğine de çok önemli rolleri olduğunu resmi kurumların desteğiyle alanların koruma altına alınmasının ve çapa atımının yasaklanmasının Elzem olduğunu belirtti. Özal konuşmasında ayrıca amatör balıkçıların bilinçsizce attıkları çapaların mercan konulüllerinin üzerine düşerek kırılıp ölmelerine yol açtığına, 30 yılda büyüyebilen toplulukların tekrar eski haline gelmesinin olanaksız olduğu bilgisini verdi. Projenin temel hedefinin mercanlarla ilgili farkındalık oluşturarak alanların koruma altına alınmasını sağlamak ve belirli bölgelerde balıkçı şamandıraları konumlandırmak olduğunu belirten Truva Deniz Sporları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından yürütülen ve Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesinin de ortak kurum olarak etkin olduğu projede Boğaz'da geniş yayılım alanlarına sahip olan sert mercan kolonilerinin biyolojisi tanıtılacak, yaşam bölgeleri koruma altına alınmaya çalışılacak. Nikel madeni 25 bin kişiyi zehirliyor. Nurettin Tatar'ın haberine göre tahliller ortaya çıkınca devletin yasal olarak arıtma tesisi yapması zorunluluğu doğdu. Devlet bunu yapmadı. Yerel belediye tesisi kendisini yapmak isteyince İçişleri Bakanlığı bütçemiz yok diye izin vermedi. Yıllardır ayın sorun yaşadığı halde yetkililer bunu yörede yaşayanlardan gizledi. Manisa İl Sağlık Müdürü Toplum Sağlığı Merkezi Gördes Kaymakamlığına gönderdiği yazıda Kayacık beldesinde litrede 25.5 mikrogram arsenik tespit edildiğini ve halk sağlığı açısından bunun uygun olmadığını belirterek gereğinin yapılması konusunda uyardı. Bölgede en az 25.000 kişi arsenikli su kullanıyor. Gördes ve köylerinde bu tehlike fark edilince en yüksek arsenik değerine sahip Karayağcı köyü 277 mikrogram litre ve Boyalı köyünde 89 mikrogram litre, Arıtma tesisi için ihaleler yapıldı ancak diğer 13 köy için yapılan bir şey yok. Kayacık Belediye Başkanı Ramazan Koyunlu 3 yıldır bu bölgede arsenikle ilgili çalışma yaptıkları bilgisini verdi. Bu çalışmayı yapmak için Gördes Çevresi Tarih ve Kültür Derneği'ni yani Görçevi kurduklarını anlatan Koyunlu, gerekli tahliller için çok para verdiklerini söyledi. Her geçen yıl arsenik oranının yükseldiğini fark ettiklerini belirten Koyunlu, yetkililerin ilgisizliklerinden yakındı ve yasa ve yönetmeliklere göre bu tür ağır metallerin belirlenmesi durumunda 3 yıl boyunca rapor verilmesi zorunluluğu olduğuna dikkat çeken Koyunlu, ağır metallerin varlığının kesinleşmesi durumunda yönetmeliğin 14. maddesine göre devletin 2 ay içinde arıtma tesisleri yapması gerektiğini hatırlattı.